Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim. Bedir Ovası'nda iki ordu karşı karşıya. İslam ordusuyla Mekke müşrik ordusu karşı karşıya. 13 yıllık Mekke döneminde müşrikler müminlere kan kusturmuşlardı. Müminlere hayatı zindan etmişlerdi. Müminler üzerinde toplum mühendisi yapmışlardı. Şimdi büyük bir orduyla gelmişlerdi. Müminleri silip geçireceklerdi. İslam ordusuyla Mekke müşrik ordusu bedir meydanında. Şimdi cam pazarlı kurulacak. Haç suresinin 19'undan 24. ayetine kadar nazil olan ayetler şöyleydi. İşte iki düşman taraf ki rabbleri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başları üstünden de kaynar sular dökülür. Onların karınlarını içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden topuzlar vardır. Her ne zaman cehennemden o ızdıraptan çıkmak isterlerse oraya geri döndürülürler ve onlara tadın ateşin azabını denilir. Şüphesiz Allahu Teala iman edip salih amel işleyenleri İçlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak Orada altından bileziklerle, incilerle süslenecekler Oradaki giysilerse ipektir Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar Hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir buyuruluyor Ramazan ayının 17. günüydü Günlerden cuma günüydü Vakit sabah vaktiydi İki ordu karşı karşıya gelmişti. Müşriklerden ortaya atılan ilk kişi Amir bin Hadrami oldu. Karşısında Hazreti Ömer Efendimizin azatlı kölesi Mihçe vardı. Amir attığı okla Mihçe'yi yere yıkıyordu. Bedir Ovası'nda ilk şehidin kanı toprağa düşüyordu. Mihçe şehit oluyordu. Kureyş ordusundan bir kişi daha fırlıyordu. Bu adam... Esved bin Ebu Esved'ti. İslam ordusunun bulunduğu havuzlara doğru koşuyordu. Herkesin bildiği bozguncu bir adamdı. Tam bir fitneciydi. Bir derebey gibi hareket ediyordu. Oysa su içmek için bu tavırlara gerek yoktu. Müşriklerden bazıları gelmiş ve su içmişlerdi. Müslümanlar onlara dokunmamışlardı. Ama bu adam meydan okuyan bir tavırla geliyordu. Bana kimse engel olamaz diyen bir halde geliyordu. Hazret Hamza Efendimiz bir ok gibi fırlıyor ve Esved'e bir kılıç darbesi indiriyordu. Esved'in bir bacağını bedeninden ayırıyordu. Ama Esved kopan bacağına bakmıyor, hızla yuvarlanıyor, havuzun içine kendini atıyordu. Hamza Efendimiz ikinci bir kılıç darbesi indiriyor ve Esved havuzun içine yıkılıp kalıyordu. Esved... Bu bozguncu adam havuzun suyunu da kan gölüne dönüştürüyordu. Efendimizin şerefli arkadaşlarından iki üç kişi hemen havuzdaki Esved'in ölüsünü çıkarıyor ve havuzu temizliyorlardı. O toplumların bir geleneği vardı. Savaş başlama dönünce birebir dövüşmeler olurdu. Yiğitler hudur meydan derlerdi. Kureyş ordusundan üç kişi meydana çıkıyordu. Bunlar Utbe bin Rabia, Oğlu Velid ve kardeşi Şeybe'ydi. Hodur i Meydan diyorlardı. Ya Muhammed, bizim karşımıza çıkacak er gönder. Onların karşısına Ensar'dan üç mümin çıkıyordu. Utbe soruyor, kimlerdensiniz diye. Müminler, Medine'li Müslümanlardan olduklarını söyleyince, Utbe, bizim sizinle işimiz yok, dönün. Mekkellerden adam gönderin diyordu ve bağırıyordu. Ya Muhammed, bize kabimizden. Dengimiz olan insanlar gönder. Hazreti Huzeyfe yerinden bir ok gibi fırlıyordu. Karşısındakiler babasıydı, kardeşiydi, amcasıydı. Onlardan biri nasibine düşecekti. Babasının başkası tarafından öldürülmesi ola ki ona biraz ağır gelebilirdi. Küfür saflarındaki bu en yakınlarıyla kendisi savaşmak istiyordu. Peygamber Efendimiz... Hazreti Huzeyfe'ye müdahale ediyor. Yerine geç ya Huzeyfe buyurdular. Huzeyfe hemen yerine geçiyordu. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam şerefli arkadaşlarına baktılar. Meydana kimlerin çıkması gerektiğini belirlemek istiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kalk ya Hamza, kalk ya Ubeyde, kalk ya Ali. Bu üç isim İslam'ın kahramanlarıydı. Hemen yerlerinden fırladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en yakınlarını er meydanına gönderiyordu. Hazreti Hamza amcasıydı. Hazreti Ubeyde büyük amcası Haris'in oğluydu. Hazreti Ali amcası Ebu Talib'in oğluydu. Utbenin karşısında Hazreti Ubeyde, Velid'in karşısında Hazreti Ali, Şeybenin karşısında Hazreti Hamza efendilerimiz çıkıyordu. Şimdi Bedir Ovası'nda bir destan yazılacaktı. Bedir Ovası yiğitlerin naralarıyla ve ölümcül dalbe alanların çığlıklarıyla yankılanacaktı. Hazret Alef Efendimiz ustalıklı bir hareketle Velide ölümcül bir darbe indiriyordu. Velidin acılı sesi ortalığa hüzün sesi gibi yayılıyordu. Alef Efendimiz Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Müslüman ordu Allahu Ekber diye tekbirler getiriyordu. Bedir Ovası. Tekbir sesleriyle yankılanıyordu. Hazret Hamza Efendimiz bir darbeyle Şeybe'yi deviriyordu. Şeybe'nin acılı narası yankılana yankılana sessizliğe gömülüyordu. Hazret Hamza Efendimiz tekbir getiriyor ve İslam ordusu onun tekbirine eşlik ediyordu. Tekbirler dalga dalga yayılıyordu. Hazreti Ubeyde ile Utbe kıran kırana dövüşüyorlar ama denge Buzulmuyordu Derken Utbe Hazreti Ubey'e bir kılıç savuruyor, bacağını kesiyordu. Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Hamza Efendimiz ok oh gibi geliyorlar, müşrik hutbenin işini bitiriyorlardı. Yaralanmış olan Hazreti Ubey'i Hamza Efendimiz ve Ali Efendimiz yardım ediyor, meydandan İslam ordusunun yanına getiriyorlardı. Hazreti Ubey'in bacağından kanlar akıyor ve hala akış durmaksızın devam ediyordu. Hazreti Ubey'de Ey Allah'ın peygamberi, ben şehit miyim? diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Evet şehitsin buyuruyordu. Artık Hazreti Ubeyde şehadet yoluna giriyordu. Gönül aleminde Bakara suresinin 154. ayeti canlanıyordu. Allah yolunda ölenler için onlar ölülerdir demeyin. Hakikatte onlar hayattadır. Fakat siz farkında değilsiniz. Bu ayet, onun Gönül Dünyasını Enginleştiriyor İş Dünyasında Derinden Derine İstiğfar Ediyor Rabbi Rahiminden Günahlarının Bağışlanmasını Niyaz Ediyordu Şimdi Savaş Başlayacaktı Savaşın Başlama Aşamasında Müslümanlar Üç Müşriyi Deviriyordu Müminler Seviniyor Müşriklerde ise Hüzün Vardı Müşriklerin safında Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in oğlu Abdurrahman vardı. Müşrik Abdurrahman öne çıkıyor, cengavarca tavırlar sergiliyor ve er istiyordu. Ebu Bekir Efendimiz oğlunun bu küstahça tavırına dayanamıyor, hemen öne çıkıyordu. Oğluyla savaşmak istiyordu. Ama Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'i durduruyor, sen bize lazımsın ya Ebu Bekir diyor, yerine geçmesini istiyordu. Savaş başlıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunun önüne geçiyor Yerden bir avuç toprak alıyor Ve bunu müşrikler üzerine atıyordu Atarken de yüzleri kara olsun Allah'ım onların kalplerini korku ile doldur Ayaklarını gevşet titret diye dua ediyordu Peygamber Efendimiz savaş emrini veriyordu Ve ey Allah'ın kulları Allah'ın cennetine koşun buyuruyordu. Sahabe-i kiramdan Umeyr bin Humam El -ansari, düşman üzerine süratle hareket ederken Ey Allah'ın Resulü cennet mi diye soruyordu. Resulullah evet cennet buyuruyordu. El -ansari, çok güzel, çok güzel. Vallahi hep ona vasıl olmak istemişimdir diye yüksek sesle bu cümleyi dile getiriyordu. Bunları söylerken de bir taraftan da Torbasından bir avuç hurma almış yiyordu Sonra bir an durdu ve Şu hurmaları yiyecek kadar beklemek bile Çok geç kalmak olur diyor Kılıcını sıyırıyor Düşman saflar arasına dalıyor Ve şehit oluncaya kadar savaşıyordu Resulullah ön saftaydı Kamer suresinin 45. ayetini yüksek sesle okuyordu O topluluk yakında bozulacak Ve onlar arkalarla dönüp kaçacaklar Savaş başlamıştı Önce oklar atılıyordu Sonra taşlar Daha sonra mızraklar atılıyordu Şimdi kılıçlar kınından sıyrılıyordu İki ordu birbirine giriyor Kılıç kalkan sesleri Bedir ovasında dalga dalga yayılıyor Savaşın kızıştığı andı Hazreti Efendimiz Bedir'de savaşın En kızgın anlarında Resulullah'a sığınıyor Onun yanında durmaya çalışıyorduk. O o gün insanların en cesuruydu. Hep düşmana en yakın noktada duruyordu diyordu. Bedir Ovası'nda müminler ilk savaşını veriyordu. Bedir'de bir destan yazılıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam